7. a, Ayetül Kübra. Mühim bir ihtar ve bir ifade-i meram. Bu ehemmiyetli risalenin herkes her bir meselesini anlamaz fakat hissesiz de kalmaz. Büyük bir bahçeye giren bir kimsenin o bahçenin bütün meyvelerine elleri yetişmez fakat eline girdiği miktar yeter. O bahçe yalnız onun için değil belki elleri uzun olanların hisseleri de var. Bu risalenin fehmini işkâl eden 5 sebep var. Birincisi, ben kendi müşahedatımı, kendi fehmime göre ve kendim için yazdım. Sair kitaplar gibi başkalarının fehmine ve telakkisine göre yazmadım. İkincisi, ismi azam cilvesiyle tevhid-i hakiki azami bir surette yazıldığından meseleleri hem gayet geniş hem gayet derin ve bazen çok uzun olduğundan herkes birden ihata edemez üçüncüsü her bir mesele büyük ve uzun bir hakikat olması sebebiyle hakikatı parçalamamak için bazen bir sayfa veya bir yaprak bir tek cümle olur bir tek delil hükmünde çok mukaddemat bulunur dördüncüsü ekser meselelerinin her birisinin pek çok delilleri ve hüccetleri bulunduğundan bazen 10 bazen 20 delili bir tek bürhan yapmak cihetiyle mesele uzunlaşır kısa fehimler kavramaz Beşincisi, ben Ramazan'ın ile bu risalenin nurlarına mazhar olmaklığımla beraber, birkaç cihette halim perişan ve birkaç hastalıkla vücudum sarsıldığı bir zamanda, acele yazılıp, birinci müsvedde ile iktifa edildi. Hem yazdığım vakit, irade ve ihtiyarım ile olmadığını hissettiğimden, kendi fikrimle tanzim veya ıslah etmeyi muvafık görmediğim için, bir parça fehmi işgal edecek bir vaziyet aldı. Hem Arabi fıkralar içine çok girdi, hatta birinci makam baştan başa Arabi olduğundan içinden çıkarıldı, müstakil yazıldı. Medarı kusur ve işgal olan bu beş sebeple beraber bu risalenin öyle bir ehemmiyeti var ki İmamı Ali radıyallahu an keramatı gaybîyesinde bu risaleye ayeti kübra ve asay Musa anamlarını vermiş. Risale-i Nur'un risaleleri içinde buna hususi bakıp. Nazar-ı dikkati celbetmiş. Evet, İmam Ali'nin radıyallahu anh Ayetül Kübra hakkında verdiği haberi tam tamına Denizli hadisesi tasdik etti. Çünkü bu risalenin gizli tabı hapsimize bir vesile oldu ve onun kutsî ve çok kuvvetli hakikatının galibesi beraat ve necatımıza ehemmiyetli bir sebep oldu. Ve İmam Ali'nin radıyallahu anh kerâmeti gaybiyesini körlere de gösterdi ve hakkımızdaki Wabil Ayetil Kubra Eminni Minal Fecet duasının kabulünü ispat etti. El Ayetül Kubra'nın bir hakiki tefsiri olan bu Ayetül Kubra risalesi Hazreti İmamın <gülüyor> radıyallahu an tabirince Asay Musa namında yedinci şua kitabıdır. Bu yedinci şua bir mukaddime ve iki makamdır. Mukaddimesi dört meseleyi mühimmeyi Birinci makamı. Ayeti i Kübra'nın tefsirinden arabî kısmını, ikinci makamı, onun bürhanlarını ve tercümesini ve meâlini beyan ederler. Bu gelen mukaddime lüzumundan fazla izah edilmekle beraber, bir derece uzun olması ihtiyarsız olmuştur. Demek ihtiyaç var ki, öyle yazdırıldı. Belki de bir kısım insanlar bu uzunu kısa görürler. Said Nursi Mukaddime Bismillahirrahmanirrahim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bu ayetin uzmanın sırrıyla insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Halık'ı kâinatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Ve o insanın vazifeyi fıtratı ve fariza-i zimmeti marifetullah ve iman-ı billahtır ve izan ve yakîn ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir. Evet Fıtraten daimi bir hayat ve ebedi yaşamak isteyen ve hadsiz emelleri ve nihayetsiz elemleri bulunan bir insana elbette o hayat-ı ebediyenin üslü esası ve anahtarı olan iman-ı billah ve marifetullah ve vesilelerinden başka olan şeyler ve kemalatlar o insana nispeten aşağıdır belki çoğunun kıymetleri yoktur Risale-i Nur'da bu hakikat kuvvetli bürhanlarla ispat edildiğinden, bu hakikatı Risale-i Nur'a havale ederek yalnız o yakîni imanîyi bu asırda sarsan ve tereddüt veren iki vartayı, dört mesele içinde beyan ederiz. Birinci vartadan çare-i necat iki meseledir. Birinci mesele, 31. mektubun 13. lemasında tafsilen ispat edildiği gibi. Umumi meselelerde isbata karşı nefyin kıymeti yoktur ve kuvveti pek azdır. Mesela Ramazan-ı Şerifin başında hilali görmek hususunda iki âmi şahit hilali ispat etseler ve binlerle eşraf ve alimler görmedik deyip nefyetseler, onların nefiyileri kıymetsiz ve kuvvetsizdir. Çünkü isbatta birbirine kuvvet verir, birbirine tesanüt ve icma var. Nefi'de ise bir olsa bin olsa farkları yoktur. Herkes kendi başına kalır, infiradi olur. Çünkü ispat eden harice bakar ve nefsül emre göre hükmeder. Mesela misalimizde olduğu gibi biri dese gökte ay vardır, diğer arkadaşı parmağını oraya basar, ikisi birleşip kuvvetleşirler. Nefi ve inkarda ise nefsül emre bakmaz ve bakamaz. Çünkü Hususi olmayan ve has bir yere bakmayan bir nefi ispat edilmez, meşhur bir düzturdur. Mesela bir şeyi dünyada var diye ben ispat etsem, sen de dünyada yok desen, benim bir işaretimle kolayca ispat edilebilen o şeyin, sen nefini yani ademini ispat etmek için bütün dünyayı aramak ve taramak ve göstermek, belki geçmiş zamanların her tarafını dahi görmek lazım geliyor. Sonra yoktur vuku bulmamıştır diyebilirsin. Madem nefi ve inkar edenler nefsül emre bakmazlar, belki kendi nefislerine ve akıllarına ve gözlerine bakıp hükmediyorlar. ediyorlar. Elbette birbirine kuvvet veremezler ve zahir olmazlar. Çünkü görmeye ve bilmeye mani olan perdeler sebepler ayrı ayrıdırlar. Herkes ben görmüyorum, benim yanımda ve itikadımda yoktur diyebilir. Yoksa vâkîde yoktur diyemez. Eğer dese, hususan umum kainata bakan iman mes'elelerinde, dünya kadar büyük bir yalan olur ki, doğru diyemez ve doğrultulmaz. Elhasıl, ispatta netice birdir, vahittir tesanüt olur. Nefide ise bir değildir, müteaddittir. Ya yanımda ve nazarımda veya itikadımda gibi kayıtların herkese göre taaddüdü ile, Neticeler dahi taaddüd eder, daha tesanüt olmaz. İşte bu hakikat noktasında imana karşı gelen kâfirlerin ve münkirlerin kesretinin ve zahiren çokluğunun kıymeti yoktur ve müminin yakînine ve imanına hiç tereddüt vermemek lazım iken bu asırda Avrupa felsefalarının nefi ve inkârları bir kısım bedbaht meftunlarına tereddüt verip Yakinlerini izale ve saadet-i ebediyelerini mahvetmiş ve insandan her günde otuz bin adama isabet eden ölümü mevt ve eceli bir terhis manasından çıkarıp idam-ı ebedi suretine çevirmiş. Kapısı kapanmayan kabir daima idamını o münkire ihtar etmekle lezzetli hayatını elîm elemlerle zehirliyor. İşte iman ne kadar büyük bir nimet ve hayatın hayatı olduğunu anla. İkinci mesele Bir fennin veya bir sanatın medara münakaşa olmuş bir meselesinde o fennin ve o sanatın haricindeki adamlar ne kadar büyük ve alim ve sanatkar da olsalar sözleri onda geçmez. Hükümleri hüccet olmaz. O fennin icma ulemasına dahil sayılmazlar. Mesela büyük bir mühendisin bir hastalığın keşfinde ve tedavisinde bir küçük tabip kadar hükmü geçmez. Ve bilhassa maddiyatta çok tevaggul eden ve gittikçe maneviyattan tebaût eden ve nura karşı gabileşen ve kabalaşan ve aklı gözüne inen en büyük bir felsefufun mümkirane sözü maneviyatta nazara alınmaz ve kıymetsizdir. Acaba yerdeyken arş-ı azamı temaşa eden, harika bir deha-i kutsi sahibi olan ve 90 sene maneviyatta terakki edip çalışan ve hakikî imaniyeyi ilmel yakîn aynel yakîn hatta hakkal yakin suretinde keşfeden Şeyh-i Geylani kutdes sırru gibi yüzbinler ehli hakikatin ittifak ettikleri tevhidi ve kutsi ve manevi meselelerde maddiyatın en dağınık ve kesretin en cüz'î teferruatına dalan ve sersemleşen ve boğulan felsefelerin sözleri kaç para eder? ve inkârları ve itirazları, gök gürültüsüne karşı sivrisineğin sesi gibi sönük olmaz mı? Hakayki İslamiye'ye zıddiyet gösterip mübareze eden küfrün mahiyeti bir inkardır, bir cehildir, bir nefidir. Sureten isbat ve vücudî görülse de, manası ademdir, nefidir. İman ise ilimdir, vücudidir, isbattır, hükümdür. Her bir menfi meselesi dahi bir müsbet hakikatın ünvanı ve perdesidir. Eğer imana karşı mübareze eden ehli küfür gayet müşkilat ile menfi itikatlarını kabul-i Adem ve tasdike Adem suretinde ispat ve kabul etmeye çalışsalar, o küfür bir cihette yanlış bir ilim ve hata bir hüküm sayılabilir. Yoksa irtikabı çok kolay olan yalnız ademi kabul ve inkar ve ademi tasdik ise cehli mutlaktır hükümsüzlüktür. El hasıl, itikadı küfriye iki kısımdır. Birisi, hakaiki İslamiyeye bakmıyor. Kendine mahsus yanlış bir tasdik ve batıl bir itikat ve hata bir kabuldür ve zalim bir hükümdür. Bu kısım bahsimizden hariçtir, o bize karışmaz biz de ona karışmayız. İkincisi, Hakayık imaniyeye karşı çıkar, muaraza eder. Bu dahi iki kısımdır. Birisi ademi kabuldür. Yalnız ispatı tasdik etmemektir. Bu ise bir cehildir, bir hükümsüzlüktür ve kolaydır. Bu da bahsimizden hariçtir. İkincisi kabulü Adem'dir. Kalben ademini tasdik etmektir. Bu kısım ise bir hükümdür, bir itikattır, bir iltizamdır. Hem iltizamı için nefini ispat etmeye mecburdur. Nefi dahi iki kısımdır. Birisi, has bir mevkiide ve hususi bir cihette yoktur der. Bu kısım ise ispat edilebilir. Bu kısım da bahsimizden hariçtir. İkinci kısım ise dünyaya ve kainata ve ahirete ve asırlara bakan imani ve kutsi ve aam ve muhit olan meseleleri nefi ve inkar etmektir. Bu nefi ise birinci meselede beyan ettiğimiz gibi hiçbir cihetle ispat edilmez. Belki kainatı ihata edecek ve ahireti görecek ve hatsiz zamanın her tarafını temaşa edecek bir nazar lazımdır ta o gibi nefiler ispat edilebilsin. İkinci Varta ve çare-i necat. Bu dahi iki meseledir. Birincisi azamet ve kibriya ve nihayetsizlik noktasında ya gaflete veya masiyete veya maddiyata dalmak sebebiyle darlaşan akıllar azametli meseleleri ihata edemediklerinden bir gururu ilmi ile inkara saparlar ve nefyederler. ederler. Evet, o manen sıkışmış ve kurumuş akıllarına ve bozulmuş ve maneviyatta ölmüş olan kalplerine çok geniş ve derin ve ihatalı olan imani meseleleri sığıştıramadıklarından kendilerini küfre ve dalalete atarlar, boğulurlar. Eğer dikkatle kendi küfürlerinin iç yüzüne ve dalaletlerinin mahiyetine bakabilseler, görecekler ki, imanda bulunan makul ve layık ve lazım olan azamete karşı, yüz derece muhal ve imkansızlık ve imtina o küfrün altında ve içindedir. Risale-i Nur yüzer mizan ve müvazenelerle, bu hakikatı iki kere iki dört eder derecesinde katî ispat etmiş. Mesela Cenabı hakkın vücubu vücudunu ve ezeliyetini ve ihatalı sıfatlarını azametleri için kabul edemeyen adam yahatsiz mevcudata belki nihayetsiz zerrelere o vücubu vücudu ve ezeliyeti ve uluhiyet sıfatlarını vermekle küfrünü itikad edebilir. Ve yahut ahmak sofestayiler gibi hem kendini hem kainatın vücudunu inkar ve nefyetmekle akıldan istifa etmelidir. İşte bunun gibi bütün hakaiki imaniye ve İslamiye kendilerinin şe'nleri ve muktezaları olan azamete istinat ederek karşılarındaki küfrün dehşetli muhalalatından ve vahşetli hurafatından ve zulmetli cehalatından kurtarıp Kemale iz'an ve teslimiyetle selim kalplerde ve mustakim akıllarda yerleşirler. Evet, ezan ve namaz gibi ekser şairi İslamiyede kesretle Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber azamet ve kibriyasını her vakit ilanı hem el adametu izari vel kibriyau rida'i hadisi kutsinin fermanı hem cevşenül kebir münacatının 86. uktesinde Ya men la mulke illa mulke Ya men la yuhsil ibadu sena'e Ya men la tasifu l-khala'iku celâle Ya men la yenalul evhâmu künhâ Ya men la yudrikul eb-sâru kemâle Ya men la yablughul efhâmu sıfâte Ya men la yenalul efkâru kibriyâ'e Ya men la yuhsinul insan nûûte Ya men la yuruddul ibadu kadâ'e ya men zahara fi kulli shay'in ayatu subhanaka ya la ilahe illa enta al aman al aman diye olan gayet arifane münacatı ahmediyenin aleyhissalatu vesselam beyanı gösteriyor ki azamet ve kibriya lüzumlu bir perdedir